İzleyicimiz selamlarını iletmişler sizlere. Sehif secdesi hangi durumlarda yapılır, hangi hatalarda yapılır ve nasıl yapılır hocamızdan öğrenmek istiyoruz demişler. Sehif secdesi farzların unutarak geciktirilmesinden, tehir diyoruz biz buna. Farzların unutarak, kasıtlı değil de unutarak geciktirilmesinden. Diyelim ki neyi geciktiriyor burada? zamm sureyi mesela. zamm sureyi okumak vaciptir. Yani kıraati diyelim. Eyvallah. E, i̇şte şey diyelim e, rüküyü mesela diyelim e, ne yapıyor? Zamanında rukuya gitmiyor. Efendim e, unutarak bunu yapıyor veyahutta da e, diyelim ki e, en belirgini son oturuşta tahiyyata oturmak nedir? Farzdır son oturuşta. Tahiyyata oturmuyor unutarak ayağa kalkıyor. İşte farzların... Geciktirmiş oluyor. Onu geciktirmiş oluyor. Farzların unutarak geciktirilmesinden. Vaciplerin ise unutarak terk edilmesinden veya geciktirilmesinden. Şimdi şeylerde farzlarda e, terk etmek muhakkak surette namazı iptal eder. Yani seyif yani seyvesiyle tekrar kurtaramayız. Kurtaramayız. Farzlar ancak geciktirilirse onu telafi edebiliriz. Hatırladığımız zaman sehif secdesiyle telafi edebiliriz. Ama vacipleri unutarak terk edersek veya unutarak geciktirebilirsek onu sehif secdesiyle telafi edebiliriz. Yani genel kural olarak budur. Farzların unutarak geciktirilmesinden, vaciplerin yine unutarak geciktirilmesinden veya terkinden dolayı sehif secdesi gerekir. Ama bunlar kasıtlı yapılırsa unutarak dediğimiz odur. Zaten e, sehiv ne demek? Yanılmak demektir. Yanılarak bunları yapmak demektir. Burada bir kasıt söz konusu olursa o zaman bu namazı yeniden kılmak gerekir. Nasıl yapıldığına dair bir bilgi verir misiniz hocam? Yani, tabii ki. E, burada e, kişi sağına selam verir. Efendim, tabii Hanefilere göre genellikle böyle olduğu Hı -hı. için insanlarımız sağına selam verir veya iki tarafına da selam verebilir. Yani e, ister tek taraflı selam verir, ister çift taraflı ama sağına selam vermesi yeterlidir. Bu kadar. E, selam verdikten sonra e, secde yapar. Yani iki defa tekrar Hı -hı. secde yapıyor. Ondan sonra oturuyor. E, tekrar tehyat, salibarik ve duaları okuyarak selam veriyor. İlk selam e, sehiv secdesinden önce hani oturuyor ya orada evet. sadece ettehiyyatü okuması yeterlidir. Ettehiyyatü'yü okuyunca sahnın selam verir. Ondan sonra secdeleri yapar. Tekrar oturduğu zaman bu sefer tahiyyatla birlikte ettehiyyatü ile birlikte Allahumme sallı barik ve duaları okuyarak selam verir. Elhamdülillah. Orayı soracaktım. Cevapladınız hocam. Hı.